Hocam, Yasin Suresi ve İhlas Suresinin faziletleri nelerdir? E, bu surelerle ilgili herhangi bir hadis var mıdır? diye bir soru var. Bismillahirrahmanirrahim. E, İhlas, suresiyle e, İhlas Suresi ile başlayalım. İhlas Suresi, Kur'an'ın üçte biri olarak nitelenir. E, bu da e, şu hadis-i şeriften kaynaklanır. E, من قرأ سُلسَ Kur'an kim Kur'an'ın üçte birini okursa feke ennemâ kara el-Kur'âne kulle sanki Kur'an'ın tamamını okumuş gibidir diye bir hadis-i şerif vardır. Bu hadis-i şerif bize İhlas Suresinin faziletini belirtmektedir, işaret etmektedir. Şöyle bir rivayet nakledilir. Hanginiz bir günde Kur'an-ı Kerim'in tamamını okuyabilir diye peygamberimiz sorduğu zaman, evet. sahabe-i kiram buna bizim gücümüz yetmez derler. O zaman sevgili peygamberimiz Kul huvallahu ehad sulusul Kur'an Kul huvallahu ehad Kur'an'ın üçte biridir buyurur ve böylece öncelikle onlara bir soru soruyor. Onları düşünmeye sevk ediyor ve Arkasından da e, bu hadis-i şerifi buyuruyor sevgili peygamberimiz. Böylece anlaşılıyor ki e, İhlas suresi, Kur'an'ın üçte biridir. Evet. E, bunu da tabii e, onun için biz üç defa okuyoruz. Yani İhlas suresini okurken dikkat ederseniz özellikle mesela hatim dualarında falan üç defa okuyoruz. E, niye? E, üçte bir okuduğumuz zaman, bir kere okuduğumuz, okuduğumuz zaman üçte biri. İki defa okuduğumuz zaman, üçte ikisi, üç defa okuduğumuz zaman Üsteşi. sanki tamamını okumuş gibi oluyoruz. Bu sure hakkında böyle bir müjde vardır. Tabii ki bütün sureler hakkında bazı tefsirlerde surenin faziletini belirten hadis-i şerifler vardır ama bunların birçoğu zayıftır ya da mevzudur yani uydurmadır. Kur'an-ı Kerim'i okumaya teşvik amaçlıdır ama Özellikle bu İhlas Suresi hakkındaki hadislerin sahih olduğunu, sıhhatinin biraz daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Yasin Suresi ile ilgili de bir hadis-i şerif vardır ama bu çok kuvvetli bir hadis değil. Yasin Suresinin Kur'an-ı Kerim'in kalbi olduğuna dair bir hadis-i şerif vardır. Bu hadis-i şerif ister sahih olsun, ister zayıf olsun, öteden beri bizim geleneğimizde, ecdadımızın geleneğinde Yasin Suresini okumak vardır. Evet. Çünkü Yasin Suresi gerçekten Kur'an-ı Kerim'in kalbi sayılır. Nasıl ki kalbimiz vücudumuza hayat veriyorsa, Yasin Suresi'nde de Kur'an-ı Kerim'in bir özetidir adeta Yasin Suresi. Orada ahiret hayatından, inançtan bahsedilir, imandan bahsedilir. Efendim cennet hayatından bahsedilir. Öldükten sonra dirilmenin delilleri orada vardır. Birçok önemli husus bu evet, sayede evet, toplanmış. Evet kabir, kabir hayatıyla ilgili e, ayeti kerimeler de orada vardır. Yani hem dünya hayatıyla hem ahiretle ilgili e, özet olarak Yasin suresinde bilgiler bulabiliyoruz. Ayeti kerimelerde e, bu bakımdan e, Yasin suresini okumak e, güzel bir adet gelenek haline gelmiştir.